Global population speak out Projesi. Efendi insan meselesi sona erdi. Şimdi yeni bölüm nüfus patlaması. 7 milyara varan ve hızla artmaya devam eden insan nüfusuna bakarak Pek çok kişi bu hızlı nüfus artışının normal bir durum olduğunu varsayabilir. Değil. Aslında neredeyse bütün insanlık tarihi boyunca sayımız hiç değişmedi ya da fark edilemeyecek kadar düşük bir hızla önde gelen bir nüfus bilimciye göre yüzde birin bir bölü beş bininden az arttı. Nüfus artışı tarımın bulunuşundan itibaren önemli ölçüde hızlandı. Ama artış hızı yine de sadece %1 gibi çok küçük bir orandaydı. Ama bundan 200 yıl kadar önce sanayi devriminin başlamasıyla nüfus patlamasına neden olan faktörler sahneye çıktı. En kayda değer olanı insanların kadim jeolojik güçler tarafından oluşturulan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt kaynaklarını sömürmeye başlamasıydı. Modern çağda bu bol enerji kaynağının rahatça tüketilmesi, tarımsal verimlilikteki hızlı ilerleme ile beraber bilim ve tıptaki gelişmelerin ölüm oranlarını düşürmesi ve yaşam süresini uzatmasıyla birleşince nüfusun tüm dünyada aşırı derecede artmasına neden oldu. Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out Projesi